İzlediğiniz Gün 6 Aralık Salı. Yıl 2016, ay 12, 300 gün 341 Kasım 29. 1438 Hicri Rebiülevvel 6, 1432 Rumi Kasım 13. Kuzey rüzgarlarının esmesi. Günü sözü: En kuvvetli rüzgar otlara zarar vermez fakat ağaçların en uzun ve en kuvvetlilerini devirir. Beydaba de Günü Tarihi, 80 yıl önce bugün 6 Aralık 1936'da tanınmış kadın şairlerimizden Leyla Hanım, Saz vefat etmişti. Leyla Hanım'ın bestelerinden 200 kadarı eviyle birlikte yanmış ancak bir kısım notaları basılabilmiştir. 85 yıl önce bugün ise 6 Aralık 1931'de Türk müziği sanatçısı ve bestek Erzeki Müren İstanbul'da doğmuştu. Vefatı 24 Eylül 1996'da olmuştu. Günün uyarısı Bizi yok edecekler şunlardır İlkesiz siyaset, vicdanı sollayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insan, ahlaktan yoksun bir iş dünyası Mahatma Gandhi Günün tarihi 23 yıl önce bugün 6 Aralık 1993'te ülkemizde sanatın gelişmesi ve yayılmasını sağlamak için kurulan D grubu adlı sanat takımının kurucuları arasında yer alan ressam Abine Dino vefat etmişti. Günün nasihati Günde 10 bin adım atın. Dünya Sağlık Örgütü formu ve sağlığı korumak için günde 10 bin adım atılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli spor yapmak, meme kanseri riskini %39, bağırsak kanseri riskini %26... ...diabet riskini yüzde otuz dört azaltıyor. Büyük saatli marif takvimi... gardish mein hoon aasman ka tara hoon ya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 अगर दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आमारा हूँ ही बर्बाद ही गाता हूं खुशी के गीत मगर गाता Kes açık Kadyo 94.9 Açık ve Açık Gazete programı başladı. Ama Mada Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışta Raç Kapoor'dan Havaramu adlı ünlü şarkı müziği müziğini dinledik. Raç Kapoor'un başrolü de oynadı ve Nergis'le paylaştığı başrolü çok bir dönem 1950'lerde dünyada ve Türkiye'de de İstanbul'da da ortalığı kasıp kavuran bir filmdi bu. Hint müzikleri daha o zaman Bollywood yoktu ama muazzam bir etki yaratmıştı sokakta yaşayan. Sokak çocuğunun hikayesi hafif serseri. Onu çaldık. Size niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından Okumaya çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren. Süleyman Doğru Sel Yayıncı Onlar Haber Olmuyor Hindistan'ın güneyinde Nallamada hastanesinde intihara teşebbüs eden biri hayata döndürülür. Onu hayata döndürmüş olanlar yatağın etrafında keyifle sırıtmaktadırlar. Yeniden hayata dönmüş olan adam... ...döner, şöyle der... ...ne bekliyorsunuz... ...size teşekkür etmem mi... ...yüz bin rupi borcum vardı... ...şimdi bunun üzerine bir de... ...dört gün hastane masrafı binecek... ...siz sersemlerin bana yaptığı iyilik... ...bu işte... bombacılar ile ilgili... ...çok şey biliyoruz... ...medya her gün onlardan bahsediyor ama... ...intihar eden çiftçilerle ilgili olarak... ...bize hiçbir şey söylemiyorlar... ...resmi rakamlara göre... 20. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın bu ilk yılları itibariyle aile yaklaşık 1000 Hintli çiftçi kendi yaşamına son veriyor. Çiftçilerin birçoğu veresiye alıp ödeyemedikleri böcek ilaçlarıyla intihar ediyorlar. Piyasa onları borçlanmaya mecbur ediyor. Ödenemez hale gelen borçlar onları ölmeye mecbur bırakıyor. Her geçen gün daha çok harcıyorlar ve ürünlerinin karşılığında Ellerine her geçen gün daha az para geçiyor Devasa fiyatlara satın alıyorlar Cüce gibi fiyatlara satıyorlar Yabancı kimya sanayilerinin ithal tohumların Transjenik tarımın rehinesi durumundalar Eskiden yemek için üreten Hindistan Bugün onu yemeleri için üretiyor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 Evet, bugün haberlerine bakalım şimdi. Bir yalnız Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bir de giriş e, vecizesi bir atasözü olarak başlayalım. Güney Dakota dellerin bir türküsünden alınmış. Baba, dünyanın resmini bedenimin üzerine yapsana diyor şarkı, türkü. Evet bugünlerde oh yani son derece önemli bir gelişme e, oldu. Şey yapmak için çok erken fazla sevinmek için ama hafif bir ihtiyat payıyla beraber su koruyucularının da büyük kara yılan diye adlandırılan Kuzey Dakota Akses boru hattını iptal ettirmeleri ruhsatın e, iptal edilmesi olayını da Büyük bir sevinçle, coşkuyla kutlamakta oldukları e, rahatlıkla söylenebilir. Dakota Access denilen boru hattı tarihi bir olaydan sonra Standing Rock ya da Dikilen Kaya Kızılderilere, Sioux kabilelerinin Kuzey Dakota'daki e, onların lehine büyük bir zaferle ve çevre, çevrenin çevreyi korumak doğayla bütünlüklü yaşamak isteyen herkes için çok tarihi bir zaferle sonuçlandı ve US Army Corps of Engineers yani ordu mühendisler istikam birlikleri Energy Transfer Partners diye adlandırılan şirkete yani petrol boru arkasındaki şirkete Missouri Nehri'nin altında o OAHE Gölünün altında petrol arama ve bunu taşıma ruhsatını vermeyi reddetti ve Dakota Access Petrol Böreğinin resmen durdurmuş oldu. Yani Nisan ayından beri direniş başlamıştı. Yani yıllardır direniş vardı aslında. Standing Rock yani Dikilankaya siyuları Kuzey Dakota'da başlamıştı ve 200'den fazla yerli kabile bütün Amerika'nın dört bir tarafından Kuzey ve Güney Amerika'nın ve onların binlerce yerli olmayan müttefikleri tarafından önce onların yıllar önce başlattı ama son Nisan ayından bu yana da bütün diğerlerinin katılımıyla devam eden çok yükselen bir hareket vardı ve kutsal Sioux ata topraklarını yok edeceğinden ve bir olası herhangi bir sızma ya da çatlama patlama durumunda Missouri Nehri'nin 17 milyon olarak tahmin edilen en az 17 milyon kişinin içme suyu ve hayatı olan suyu da mahvedeceğinden korkuluyordu. Ve böylece o sona erdi. Yani şimdilik sona erdi. Büyük kutlamalar yapılıyor büyük kara yılan diye koca kara yılan diye adlandırılıyordu çok ilginç rakamlar da var onlardan da kısmen bahsetmemiz lazım yani 3000 den fazla e, kimisi yerli kimisi beyaz her yerden gelen gaziler vardı 3000'in üzerinde rakamlarla şöyle Tracy Luffield'dan Yes dergisinin Baş editörü Bir derleme yapmış ee, şu, Bu Standing Rock Dikilen zaferin ardındaki Rakamlar şöyle 3000'den fazla Gazi Gelmiş olduğu sadece hafta sonunda O dondurucu soğukta Yerlilerle beraber Mücadele etmek için geldiği tahmin ediliyor 2 yıllık bir Direnişten bahsediliyor sekiz, Son 8 ayda da gösteriler ve kamplarla ilk Nisan 2016'da başlamıştı Dikilen Kaya rezervasyonunda kampta 8.250 kişi yaşıyor 6.000 su koruyucusu kendilerine e, su koruyucusu adı verilen yerli ve diğer insan dua ediyorlar orada ve tamamen barışçı bir direniş gösteriyorlar 6.000 o, o kamplarda yer alıyor ama hafta sonlarında artıyor bu. Ve mesela MSNBC'nin bildirdiğine göre e, pazar günü, son gün pazar 10 bin kişi olmuş. Ayrıca Oseti Sakowin diye adlandırılan kampta 4 bin kişi yer alıyor. Orada işte ordunun yönettiği bir yer orası. Ve e, Oseti Sakowin kampını 5 Aralık'ta Boşalt emri verilmişti ve biz de açık gazetede çeşitli defalar endişe içinde söyledik ki kan çıkabilir bu boşaltma durumu olmazsa ne olabilir diye korkuyorduk olmadı çok şükür ama boşaltmayanlara bin dolar adam başına bin dolar ceza kesileceği açıklanmıştı zaten son derece yoksul kızıl delilerden yerlerden bahsediyoruz. Kuzey Dakota Bankası'ndan borç alınan para... ...bu protestocularla baş etmek için... ...polisiye tedbirler için alınan para ne kadar? 17 milyon dolar... ...kredi alınmış. Fakat ilginç bazı başka rakamlar da var... ...internet üzerinden, Facebook üzerinden... ...mesela Dikilen da ...dayanışma kampanyası için... ...yani polisin... ...gerek drone'larla gerek başka şeylerle... ...ne kadar kaç kişi kampta nerelerde bulunuyor atlarıyla ya da atsız filan diye tespit etmesini önlemek için 1 milyon 300 bin Facebook kullanıcısı biz de buradayız diye buna check in diyorlarmış benim bilmediğim bir şey bu ee, ve böylece biz de orada kayıt yaptırmış oluyorlar yani bir şekilde ee, toplam miktarı 3 milyon 3 milyar 800 milyon dolar Buna mal olacaktı ve energy transfer şirketine 450 milyon dolara mal olmuş şu ana kadar gecikme 38 banka 10 milyon 10 milyar dolardan fazla kredi açmış durumda bütün bankalar suç orta hepiniz oradaydınız gibi bir laf söylenebilir energy transfer şirketini 71 bin mil yani bu 100 bin kilometreye yakın bir şey oluyor herhalde Belki de fazla Boru hattı varmış zaten ee, Ve 17 milyon kişi işte Daha önce de sözünü ettiğim gibi e, O.H. Missouri e, Petrol boru hattında Suya ihtiyacı olan Onun altında Ve Bakken e, Ham petrolünden Bir e, ocağa kadar Iı, tamamlanması halinde 470 bin varil günde akacaktı. Fakat şimdi ne olacağı bilinmiyor. Çünkü şirketin de durumu krediler filan dolayısıyla biraz ıı, hissedarlara karşı endişe verici bir durum olmuş. 1300'den fazla polis 10 ayrı eyaletten ve 76 ıı, ayrı polis kuruluşunda geliyor katkı. 500'de ulusal muhafız ıı, atanmış bu iş için Kuzey Dakota valisi tarafından 100 bin dolarlık bir donasyon yani şey bağış Kelsey Warren'dan Energy Transfer Partners adlı şirketin CEO'su yöneticisi Donald Trump'ın kampanyasına bağışlanmıştı ve bakalım ne olacak diye merakla bekleniyor fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanı da Donald Trump tarafından yapılmış bir açıklama var daha doğrusu Trump'ın sözcüsü Jason Miller tarafından yapılan bir açıklama var bu iptalinin ardından söz konusu petrol, hattı, petrol boru hattı bu hattın daha doğrusu yapımını desteklediklerini söylemişler ve Beyaz Saray'a geçtiğimizde durumu yeniden gözden geçirip uygun kararı vereceğiz ifadesini kullanmışlar bu yaptıkları açıklamada Kuzey Dakota petrol boru hattının yapımını üstlenen Enerji Transfer Partners adlı Şirkette hisse sahibi aynı zamanda Donald Trump evet. boru hattını destekleme kararının kişisel yatırımıyla alakası olmadığını söylüyor. Bu açıklamada evet. kararın bütün Amerikalara fayda sağlayacak politikaları teşvik etmekle ilgili olduğunu belirtiyor. Bu konuyla alakalı olarak da Türkiye'de çıkılmış en detaylı köşe yazılarından bir tanesi de bugün Ceyda Karan'ın Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yer almış. Dün özür dilerim detaylı olarak bakamamıştık. Orada da şey yazıyor işte bu direniş Trump Amerikası'nda Amerikası açılan ilk bayrak olursa şaşırmayalım yani bu Dakota'daki bu direnişin ne önemi var şu anda bunları neden tartışıyor diye sorduğunuz zaman Trump'ın iktidarı gelmesiyle beraber karşılaşabileceği en büyük ya da ilk adım adı olarak da görülebilecek ilk bayrak olarak da görülebilecek bir direniş ve bunun ilk e, emareleri olarak da görülebilmesi mümkün olabilecek bir hikaye anlatılıyor şu anda. Yalnız o da Dakota'da. değil tabi yalnız Trump meselesi evet. de değil yani e, bu... 300 yıllık yani en az 200 yıllık kızıl delilerin yerlilerin eee soykırımda dahil olmak üzere yok ediliş hikayesindeki en önemli birleşme, dayanışma ve zafer hikayesi olarak da tarihe geçti. Evet, ben bundan sonrasına bakıyorum ne olacak diye. Sonuçta bir zafer elde edildi ama karşı tarafta da aynı şekilde bunu tanımayacaklarına şimdiden ima etmeye başlamış olan Çok bir grup var. Çok emin değilim. Çok emin değilim. Yaptıkları açıklamada tam olarak evet. bonus bundan bahsediliyorlar. Yeniden gözden geçireceğiz bu kararı diye. Evet. Ben o haberler üzerinden söylüyorum. Şu anda belki de bir e, ikilik çıkabilir kendi aralarında da. Tabii tabii. Şimdi mesela e, çok şeyle ilgili yapılmış son derece e, ilginç bir e, mülakat var. Dave Bolt, e, yani Dikilen Kaya Siyu kabilesinin başkanı tarafından ve e, bir kere şeyi söylüyor. Açıkçası yani bu değerlendirir misiniz diyor evet gerçekten tarihi söylediğiniz gibi ve çok karar vericiler açısından büyük bir cesaret istiyordu bu doğru karar vermek için ve bu meselede doğru seçime varabilmek için iki yıldan beri görüşüyoruz diyor ordu korumecinizle. Ve onlara bu petrol boru hattında ne problemler olacağını sadece suyumuzu değil Bütün geleneklerimizi kültürümüzü çevremizi tehlikeye attığını söylüyoruz Atalarımızın kültürünü ve biz bir halk olarak buna karşı çıkma hakkına sahip olduğumuzu da söylüyoruz Dolayısıyla da bu duygularımızı daha başından beri söyledik Şirkete de söyledik, senatodaki, eyalet senatosundaki senatörleri de söyledik, kongre üyeli, milletvekillerine de söyledik. Yani herkes biliyordu Standing Rock'un bu petrol boru karşı olduğunu çünkü halkımızın nasıl tehdit ettiğini çok da destek aldık diyor. Ve sonuçta nihayet bu karar geldiği zaman nihayet ilk defa tarihte yüzyılların ötesinden birisinin bizi dinlediğini sesimizi duymak zorunda kaldığını anlıyoruz. Buna dinlemek için bizi doğru karar vermek zorundalar. Bunu da şeyi de alkışlıyor bu arada. Tam bir kızıl derili reis bilgeliğiyle konuşmuş. Doğru kararı yapmak, e, vermek kolay bir iş değildir. Cesaret ister diyor. Bu kadar büyük bir petrol şirketiyle yüz yüzeyken diyor ve federal hükümete de kararları dikte etmeye. Ne yapılacak? Şunu yap şunu yapma diyebileceği bir durumda diyor. Peki şaşırdınız mı bu karara diyor? Ee, Amy Goodman yapmış mülakatı. Evet çok çok şaşırdım diyor. Şimdiye kadar hiçbir Tarihin hiçbir döneminde yani biz yerlilere böylesine lehte bir karar çıkmadı diyor. Onlar da tarihten epey anlıyorlar tabii. Dolayısıyla bütün insanlara geldikleri destek için çok teşekkür ederim diyor. Ve bütün bu barışçı gösteri sırasında. Ve biz durumumuzu, konumuzu, duruşumuzu koruduk. Barışçıydık ve dua ediyorduk yapabileceğimizin herkesin uyanışı için yap, elden gelen bütün katkıları da yaptık diyor ve ey misalini de sana da çok teşekkür ediyorum bütün bu yaptığın uyandırma çab çabalarından dolayı demiş ve peki şimdi soru şu bütün o yani Trump ne yapar bütün soruları da sormuşlar zaten. Ee, ...şimdi Energy Transfer Partners... ...şirketi diyor ki... ...ihtiyacımız yok... ...biz tam istim... ...ilerleyeceğiz ve devam edeceğiz... ...bu mümkün müdür... ...böyle diyorlar diyor... ...petrol boru hattını inşa etmeye devam edebilir mi şirket diyor... ...hayır mümkün değildir diyor... ...Arşambağolt... Ee, ...reis ve... E, ...hükümete bastırırlarsa... ...bütün programı kapatmak zorunda kalacaklar... diyor. ...bütün projeyi durdurmak... ...o zaman petrol boru hattı da olmayacak diyor yani yalnız yüzergah değiştirmek değil dolayısıyla mümkün değil fakat işte bu da diyor bir şirket dünyasının nasıl halkların ve hükümetin üzerinde kendi baskısını göstermek için çıktığını gösteren çok iyi bir örnektir ama bunun durması lazım diyor burada kanunlar vardır ve eğer kanunları zorla çökertmeye çalışırlarsa Eşy, yatırımcılarını riske koyuyorlar ve hiçbir şey de olmayacak bundan diyor. Ee, en ilginç şeylerden bir tanesi de şu şey konuştuk diyor biz. Kelsey Warren'la şirketin CEO'suyla da uzun uzun konuştuk. Ben bizzat konuştum diyor. Yani keşke daha önce konuşsaydık böyle olmayacaktı. Son rota bu olmazdı diye konuştuk. Ama diyor şimdi. Maalesef şirkette yatırımcılara karşı kendi sorumluluğu var diyor. Yanlış karar verdiler. Ve permi almadan, ruhsat almadan inşa ederek yatırımcılarını da riske attılar. Şimdi gidecek yeri yok diyor. Ve bu projeyi böyle zorlamak zorunda. Ama günün birinde insanları paranın önünde tutmak zorunda kalacaklarını görecekler diyor. Çok ilginç bir şey var bir çevre etki değerlendirme raporu yokmuş biliyor musun? Hmm. 17 milyon kişinin suyunu ilgilendiren bir konuda. Onun detaylı bir çevre raporu var diyor. Peki bu fark nedir diyor? Yani tam bir ÇED raporuyla bunlar arasındaki fark nedir diyor soruyor Amy Goodman Demokrasi'nden. E oldukça önemli bir fark var diyor. Bir çevre değerlendirmesinde <gülüyor> işte en az çevreye zarar verecek yolla gidersen gider, gitmeyi hesaplarsın diyor. Ama çevre etki değerlen, çevresel etki değerlendirme raporuyla o zaman insanları dikkate alırsın. Orada yaşayanları da diyor. Canlıları da. E bizim de burada böyle bir halk var biliyor musunuz diyor. Yani ilk bu ülkenin topraklarını biz herkesten önce buradaydık. Bilmiyorum herkes farkında mı bununla diyor. Bu önemli bir şey diyor. Anlamlı bir şey diyor. Ve biz herkesten önce burada bu topraklarda olduğumuz için diyor Dave Archambault. O zaman da her türlü hakkımız var bu petrol boru hattına karşı çıkmaya. Çünkü bu sadece suyumuzu değil aynı zamanda işte Ata kültürümüzü, kültürümüzü ve çevremizi de. Yani bize bunu daha fazla yapmayın artık deriz. Bunu çok uzun zamandan beri yaptınız. 200 yıldan beri yapıyorsunuz ve enerji e, bağımsızlığı, ekonomik kalkınma, ekonomik gelişme, ulusal güvenlik bunun paralarını biz ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz bedelini. Bugün artık durun diyoruz. Bunu yapmayın artık. Ve nihayet ilk defa birisi dinlemeye başladı diyor. Çok bilgece bence konuşmuş. Ve ee şeyi de söylüyoruz. Çok ilginç birkaç nokta daha var. Onları da söyleyelim bu tarihi anda. Yani ee yerli halklar için bir fırsat oldu diyor. Yani Trump'la ee ana soruyu senin demin ee sözünü ettiğin soruyu da sormuş işte Donald Trump için. O da 500 binle 1 milyon dolar arasında yatırmış ve diyor ki işte Philips 66 şirketine de yatırım yapmış şimdi bakan olunca şey başkan olunca değiştirir mi bunları ne anlama geliyor biliyor musunuz ben bunu yerli halklar için bir fırsat olarak değerlendiriyorum diyor yani kabileler yeni seçilmiş başkanla bir e, yeni ilişkiye başlamak e, fırsatı veririz ve ona bu ülkenin ilk sakinlerinin nasıl insanlar olduğunu nasıl düşündüklerini anlamak için bir fırsattır biz çok büyük bedeller ödedik diyor ya yani onun büyük serveti Trump'tan bahsediyor yeni seçilmiş onun büyük serveti bizim sırtımızdan yapılmıştı o fark etmiyor bunu diyor. Ama biz ona yardımcı olabiliriz bunu fark etmeye. Bizim sırtımızdan servet yaptığını fark etmesine yardımcı olabiliriz diyor. Büyük bir fırsat bu diyor. Ee, yani şeyin de bu hüküm, e, ordunun kararının da e, mühendislerin, istikamcilerin kararının da doğru olduğunu da anlamak, anlatmak için iyi bir fırsatımız diyor. Yani bir kere de parayı bir yana koyup ya bu halk ne istiyor diye ...sorma fırsatı bulacağız diyor işte. Yani bu ülkenin insanları için... insanların hayatlarını daha iyi götürmek için... ...yapılacak şey nedir diyor. Yıllarca bakalım diyor. 50 yıl var. 50 yıl sonrasını düşünelim diyor. Ve bakalım acaba hala hayat orada 50 yıl içinde olacak mı? Bunları konuşmamız lazım diyor. Dolayısıyla bunları da anlatmak için... ...çok iyi bir fırsatımız olacak diyor sonlara doğru Amy Goodman şeyi de soruyor peki direniş kamplarında ne oluyor binleri buldu sayıları diyor şimdi onlar gidecekler mi diyor şunu rahatlıkla söyleyebilirim demiş Dave Erçenbold bu petrol boru hattı karar aldı hükümet ve gitmeyecek yani ilerlemeyecek evlerine gidebilir kampçıların Rahatlıkla kış bu soğuk kışı ailelerin yanında geçirebilirler diyor. Bir amaçları vardı. Dua etmeye devam etsinler şüphesiz diyor. Bir uyanışı yaratmakta çok büyük bir olağanüstü bir hizmet sağladılar. Bizimle birlikte dayanmaya devam etmeli. Ama bugün güzel bir gün. Her gün güzel bir gün. Ve şunu da artık... Tamam gidebilirler. Yani easement dedikleri şirket bunu serbest kılmayacak diyor. Artık yani yapmaya devam edemeyecek eve gidebilirler diyor. Yani 10 milyon dolar harcanmış peki diyor Amy Goodman bu şiş, polis faaliyetleri için. Evet yani bu çok büyük zarar gördü ilişkiler. Özellikle bu toprağın asli sahipleri olan yerlilerle diyor. Yani şunu anlamak ...sı lazım herkesin diyor. Ben bu toplulukta yaşıyorum. Dikilenkaya, Siyuh kabilesi bir yere gitmeyecek diyor. Her şey bittiğinde, su koruyucuları gittiğinde, Dakota Access boru hattı, Energy Transfer Partners şirketi gittiğinde... ...biz burada kalacağız diyor. Onun için de sonuçlarıyla biz baş edeceğiz... Ee, ve sonuç olarak mesela Morton County şerifi şerif bölümüyle de biz yüz yüze kalmaya devam edeceğiz. ilişkilerimizi e, ona göre şey yapmalıyız sürdürmeliyiz dua ve barış bize yardımcı oldu ve bu şirkete de herkese de bunu anlatmalıyız. Gidebilirler kalmak isteyen de kalır tabi ama e, böyle bir durum vardı yok büyük kara yılan koca kara yılanın şimdilik yani özellikle gazilerin de bir insan kalkanı oluşturarak orada şey yapması binlercesinin gelmesi ta Kore'den bile gelenlerin büyük bir zorluk yarattı. Yalnız şöyle de bir sorun varmış. Dakota Access Pipeline 1 Ocak tarihinde petrol şirketleriyle e, ...kontratı sona erebilirmiş... ...o zaman ağır davada olabilirmiş... ...bilinmiyor durum... Yani ...tekrar dönebilirler mi diyor... ...başkana bakılırsa... ...şirket... ...en azından bu kış... ...artık yeni bir şey yapma... yetkisini yeterliğine sahip... ...değil diyor... ...çok tarihi günler geçiriyoruz... ...ve bunun yalnız Dakota'daki... ...Siu kabileleri ve diğer kabileler... ...için değil... ...aynı zamanda... Ee, pek çok dünyanın her bir tarafındaki bu iklim ve çevre mücadelecileri için çok önemli sonuçları olacak bir durumu var. Bence bu noktada şimdilik durdurabiliriz. Açık Gazete escapes. Myth slayers undermine their own realities, feeding turbulence to soul's distortion streams, wearing away inside of hearts worn out, branded in prisons of fantasy and doubt. Blue Indians being pulled into melting pots. Grueling class rules, the haves and have-nots. Industrial reservations Tyranny stakes its claim. Blue Indians, emotional siege and civilized stain. Shadows, forsaken truths, unrecognized. Tears fall from broken minds of man Aggression masquerades in mini rides. Winner takes all. A lie that lies. Illusion, greed with a respected sigh. Glory and gold lead a desperate chase. Persons search for meaning Story keepers run out of bandages Histories washed in ritual blood Traditions bleed in high-tech flood Workers not serfs Terminologies change Progress is evolution Terminals strange Blue Indians being pulled into melting pots Evet açık radyoda açık gazete The Blue Indians, Mavi Kızılderililer, Mavi eller adlı parçayı dinliyoruz John Trudel'den John Trudel geçen sene 2015 Aralık'ın hayata veda etmişti 69 yaşında yerli O da Dakotalardan, Santee kabilesinden Yerli halkları aktivisti, şair, müzisyen, oyuncu çok önemli bir simaydı. Onun çeşitli çok hoş şarkılarından bir tanesini de söyleyelim. Bir de başına gelen bir şey de vardı onun. Üç yani, hamile eşi, üç çocuğu ve kayınvaldesi 1979 yılında Şoşon Paiute kabilelerinin Dark Valley Indian Reservation'ında Nevada'da Ev, evinde çok acayip bir, bir şubana kadar çözülemeyen bir yangın sonucu hepsini hamile karısı, üçüncü ve yani kayınvalidesini de kaybetmişti bir yangında. Böyle bir ikinci kariyer olarak da yazmaya, müzik ve film yapmaya devam ediyor. Kendisi hakkında da 2005 yılında yapılmış Trudel diye bir film de var ilgilenmek, ilgilenenler bakabilirler. Tam zamanı yerlilerden bahsetmenin. Bu arada Çin'de de korkutan olağanüstü bir hava kirliliği oranından bahsedelim. Çin'in kuzeyinde etkili olan ağır hava kirliliği nedeniyle bu PM2.5 diye adlandırılan 2.5 diye adlandırılan Partikül Hava Endeksi, Dünya Sağlık Örgütü'nün ...insan sağlığı için üst sınır kabul ettiği eşik değerin 20 kat üstüne çıkmış durumda. İnanılmaz bir şey. Ve yani... ...kaç olmuş? 500 seviyesinin üzerine çıkmış bu hafta sonunda. 21 milyon nüfuslu dev bir metropolde ağır hava kirliliği... ...bu dün akşam saatlerine kadar da sürecekti. Sonradan ne oldu takibini yapamadım ama gerek Beijing'de, başkent Pekin'de ya da Shanghai gibi büyük Shanghai gibi büyük şehirlerde artık hiçbir zaman güneş doğmuyor zaten. Onu yağmur yağacakmış gibi bir hava içinde bakıyorsunuz ama öyle gidiyor. Fransa'nın başkenti Paris'te de valilik kenti günlerdir etkisi altına alan yoğun hava kirliliğine önlem olarak bugün yani 6 Aralık Salı günü her iki araçtan birinin trafiğe çıkışını yasaklamış konuyla alakalı Çarşamba günü de devam etmesi planlanıyormuş yasağın valilik'ten konuyla ilişkin bir açıklama da yapılmış. Sadece plakasının son numarası çift rakamla olan araçların trafiğe çıkabileceği bildirilmiş bu açıklamada yasağın uzatılması ve Çarşamba günü de devam etmesi halinde ise plaka numarası tek rakamla biten araçların trafiğe çıkmasına izin verileceği söylenmiş. 2025'e kadar da. E, dizel e, yakıtlı araçların e, büyük şehirlerde Avrupa'nın en büyük şehirlerinde aralarında Paris, Londra'nın da bulunduğu şehirlerden e, trafiğe çıkmasından vazgeçilecekti. Niye 2025 bekleniyor bu iş için? Çünkü milyonlarca insan, e, hayat, yüz binlerce hatta Çin'in durumunda milyonlarca insan her sene... Hayatını kaybeder halde ama böyle bir durum var. Araba sevdası daha da mühim bir yer tutuyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı konuşmada 21 milyona yakın araç, bunun yarısına yakınlığında otomobil olduğu ve bu gidişle kalkınmadan herkesin araba sahibi olacağı gibi şeyler yapıyordu. Bu şey filminde çok Josh Fox'un... Ee, How to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can't Change adlı filminde 2016 tarihli filminde Pekin'de geçen bölümlerde son derece ürkütücüydü herkesin cep telefonlarında artık Pekinlilerin ve büyük şehirlerde yaşayanların Çinlilerin şey var bugün hava kaç derece olacak gibi bakarmış gibi aplikasyon var application bakıyorlar Aa, bugün iyi hava hava kim 50 50 civarında diyor. 50 iyi mi diyor? Josh Fox da e, yönetmen. E, i̇yi tabii diyor. Peki normal e, kötüsü nedir diyor? E, kötüsü çok daha fazla olur diyor. İşte şimdi 500 de mesela. Evet. Amerika'da siz Amerika'da 10 yüksek diyor en yüksek 10 diyor mesela Avrupa standartlarına göre aslında altı. Düşün. Altı yerine Çin'de şu anda Beijing'de, Pekin'de beş yüz. Üst sınır altı yerine beş yüz. Altı yüz değil. Altı sadece. Be beş parmak bir tane daha. Bir de baş parmağı ekleyelim. Altı olması lazım. O çok küçük parçacıklar nefes alarak şeyin içine geliyor. Nefes yoluyla akciğerleri oradan kan dolaşımına ve bir yani Çin'de sadece 1 milyon 600 bin kişi her yıl bundan gidiyor. Ve iyi haber vereyim mi? Her taraf bu şeyi de söyleyeyim. Her tarafta muazzam inşaat var. Evet. İnşaat inşaat inşaat. Ve hep aynı tip evler yapıyorlar. Ve 21 milyon insan sonradan da tek biri bile penceresini açmadan oturuyor. Ve klimalar çalıştırıyorlar. Klima çalıştırınca daha fazla hava kirlenmesi oluyor tabii. Çin evet. Böyle bir durumda var. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da da uzun bir süredir toplu ulaşımla alakalı olarak şeyler toplanıyormuş. Ee, daha doğrusu ulaşımla alakalı istatistikler toplanıyormuş. Ve aynı zamanda yapılan e, altyapı çalışmaları da toplu ulaşıma ve bisiklet yollarına dairmiş. Bunlar da yavaş yavaş meyvesini vermeye başlamışlar. Belediyenin, e, Danimarka'nın başkenti Kopenhag Belediyesi'nin verilerine göre Kopenhag şehrindeki bisiklet sayısı ilk kez araba sayısını geride bırakmış. İçinde bulunduğumuz ay içerisinde ortaya çıkan rakamlara göre. 1970 yılından beri ya, trafikle ilgili istatistikleri topluyormuş belediye. Başlangıçta belli merkezlerde görevliler tarafından yapılan sayımlar artık elektronik sayıçlarla gerçekleştiriliyormuş. Yöntemle de alakalı bilgi verilmiş Anadolu Ajansı'nın haberinde. Kopenhag'da 1970 yılında ilk sayımda 351.133 araba 100.071 bisiklet trafikteymiş. Hmm. Yani fena değil rakam. Günümüzde ise bu sayı 252.600 arabaya karşılık. 265 bin 700 bisiklet olarak açıklanmış. Geçmiş yani. Konuyla ilgili bir basın bildirisi de yayınlamış belediye. Sayılar bisikletin açıkça Kopenhag'ın favori ulaşım aracı olduğunu ortaya koyuyor. Ve şehir planlaması yaparken bu ulaşım aracına öncelik tanımamız gerektiği anlamına geliyor ifadelerini kullanmışlar. Kopenhag'lıların taleplerinden de bahsetmişler. Mesela Anadolu Ajansı'nın muhabirine konuşan 72 yaşındaki mimar Bjarne Karstadt. Şehrin merkezinde yaşıyorum. Bisiklet kullanmak için hava'nın temiz kalması, bisiklet kullanmak hava'nın temiz kalmasını sağlıyor. O yüzden çok sevindirici. Gördüğünüz gibi kendim bisiklet, kendim de bir bisiklet kullanıcısıyım. Her gün bisiklet kullanıyorum. Bisiklet kullananların için yolların arttırılması ve geniş yollar daha fazla çoğaltılabilir. O zaman birçok bisiklet de aynı anda hareket edebilir diye gayet net ve basit bir şekilde de çözümden bahsetmiş. İyi haberlerde çıkıyor böyle evet, bir diğer tabii. taraftan bakıldığında çok iyi bir daha. haberde e, hemen verelim GökTürk bir yörüngeye oturmuş vaziyette e, GökTürk 2'den sonra önce e, tersten gidiyor Türkiye ilginç bir şey önce GökTürk 2'ye attı şimdi de GökTürk bir attı sonra GökTürk sıfır mı atacak bu mantıkla nasıl olabilir evet yoksa GökTürk eksi mi bilmiyorum. Ama ikinci askeri uydusu olma özelliği taşıyan göktürk bir yörüngesine yerleştirmiş. Fransız Guyanasından Türkiye saatiyle 16:51'de fırlatıldı. İlk sinyallerde başarıyla alınmış. İyi haber asıl bunu verecektin sen. Yok gerçekten benim okuduğum ben gerçekten güzel evet, bir haber. Yani evet, Türkiye'deki yeah. bisikletlerle alakalı yola çıkmaya çalıştığınız zaman hayat tehlikeniz var. Can, canınızı bir şekilde korumakla alakalı ya yapıyorsunuz. Bir diğer taraftan, İstanbul'da en zoru. İşte en diğer zor. taraflarda baktığınız zaman daha kolay yerlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama bir diğer taraftan dünyadaki örneklerine baktığınız zaman sadece Hollanda'dan ibaret olmadığını bu ulaşımın, alternatif ulaşımın sizin söylediğiniz musibetlerin, biraz önce söylediğiniz kötü haberlerin çözümünün aslında burada atılabileceğini gösteren bir iyi haberdi bu aslında. Sarkastik bir tarafı yok. Ama, Ama çevre yani şeyleri de şirketleri e, mesela e, çeşitli gelen haberlerden de mesela e, tam gaz devam edileceğine dair şeyler var. Kopenhag'da mı? Danimarka'da mı? Hayır Türkiye'de, ha, Türkiye'de kömürdü öyle. şuydu buydu. Yani yılda 60 bin görüntü alınacakmış çok güzel ve bu ne işe yarayacak? E, istihbarat, istihbarat. Yani çok güzel yılda 60 binden fazla görüntü peki gö e, soru şu yüksek çözünürlükteki görüntüler aktaracak uydu çevre ve yapılaşmanın izlenmesi tarımsal rekolte tespiti bak bu da ağır belediyecilik Kuraklık. uygulamaları sınır kontrolü kadastro faaliyetleri hepsini uzaktan algılama fakat soru şu yani Göktürk bir uydusu montaj ve entegrasyon faaliyetleri proje yüklenicisi olan Telespazio tarafından yapılmış İtalya'dan. Tales Alenia Spas o da Fransa tarafından. Kandaki tesislerinde sonra da Fransa'nın eski sömürgesi hala hazırda da deniz aşırı bölgesi Guyana'sından fırlatılmış. Peki soru şu. Neden evet, soru. Koç, Sabancı, Borusan, Cengiz Holding, Bayraktar Holding tarafından yapılıp İskenderun'dan fırlatılmıyor mesela. Kolay bir şey mi o kadar uydu yapmak da fırlatmak? Hmm, ondan. Yani kirpi yapıp toma yapıp to sokaklara salmak kadar kolay bir şey değil galiba. Öyle anlaşıldı. Peki cevabını aldım. Peki başka bir soru sorayım. Türk Hava Yolları, Tunus'un devrik cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Binali'nin Airbus A340 tipi lüks uçağını 78 milyon dolara satın almış. Evet. Binali sadece test uçuşunda kullanmış bu uçak. Binali Zeynel Abid'in Binali nerede? Suudi Arabistan. Evet. Kaçtı. Uçaktan hatta uçağa halkım beni istiyor dönsem filan derken karısı gir içeri sersem diye bağırmıştı o uçağı. Evet. Ondan sonra orada duruyor şimdi. Tunus'un eski diktatörü o. Eee fakat peki içi son derece lüks şekilde döşenmiş, Louis Louis Vuitton markası tarafından dekore edilmiş. Tunize, bu satışa çıkarttı, 2012'de çıkartmış. Bir yatak odası, bir de oturma odası da varmış. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı olduğu için bunu satın almış dün. 78 milyon dolara, niye dolara? Tunus lirasıyla değil. Bilmiyorum, Hı? bilmiyorum. Peki asıl soru şu. Zeynel Abid'in niye kullanmıyormuş da bu uçağı? Ha? Yani ihtiyacı yoktur herhalde elden çıkarmaya çalışıyordur. Onun mu zaten bilmiyorum. Ama almış da. peki dolardan gitmişken üniversitede dolar bozduran personele yurt dışı bursu veriliyormuş. Öyleymiş. Nereden veriyorlarmış? Ben... Kopenhag var mı? Gidebilirim ben. Van 100. yıl üniversitesinde Ne yapıyorlarmış yurt dışı bursu veriyorlarmış Evet yani 500 bin bu? avro veya Dolar bozduranın adı <gülüyor> Üniversitede bir amfiteyatroya yani Burs veriyor mi? dediniz Evet parayı bozdur al bursu de, yurt Tamam dışı amfiye bursu. isim veriyorlarmış O da var Amfi, 500 bin dolar mı olsa amfiye isim ne olur, Vermeseniz ne olur yani 500 bin dolar ben kendi Amfimi kurarım. Sen de amma çıkarcısın ha yani. milli, milli değerleri korumalısın Tamam yani şöyle demişler 500 bin dolarla korurum ülkemiz üzerinde oynanan oyunları biz bozdukça hem ülkemiz güçlü konuma geliyor hem de bizim üzerimizde oyun oynayanlar bundan sonraki oyunlarının tutmayacağını ve ülkemizin vatandaşlarımızın milletimizin el ele vermek suretiyle güçlü bir şekilde geleceğe taşındığını görecekler demiş. Şu burs meselesine gelebilir miyiz? İşte o kadar. Burs i̇dari e, e, ya idari, burs? idari ve akademik personelden sen 20 bin avro veya dolar bozdurursan 5 kişinin yurt dışı çıkışı bir de kura ile. Ha, ha kura ile verecekler onu ha evet, öyle mi? Evet. Tamam. Ha, pardon. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısının ardından olmuş. 20 bin dolar mı katılmak için bozduracak? Tamam. Soru ne burada? Bilmem dördüncü Üzer... sorunuz 2 soru sordunuz. Evet soru üniversitede bu Van 100. yıl üniversitesinde bilim de yapılacak mıymış? Yapılır yapılır bir şey olmaz. 20 bin dolar verirseniz birimi yaparsınız da niye o kadar kişi bozdurduktan sonra 5 kişiye vereceklermiş bursu? Yani neyse Peki şeyden Kopanek cevap kopanak fena değil ama ben size söyleyeyim yine de şeyden cevap geldi mi? Bu Var mı şey Kopanek? meselesi vardı hani hatırlıyor musun? Nedir efendim? Eee İBB Başkanı Topbaş, İBB Başkanı Topbaş, iş adamı Hattat'ın Topbaş'ın villasının arkasındaki arsaları bana zorla aldırtılar ve belediyeye bağışlattılar itirafına cevap geldi mi? Gelmiş galiba. Geldi işte evet haklısın. E, yalanlamış mı Hattat'ı? Bilmiyorum. Hayır yalanlamamış ama maalesef hep böyle o bakmak diye cevap vermiş. Nasıl buldun cevabı? Öztürk Selengin Vahir konuşmuş. Yeşil. Terso. Terso bakmak diye cevaplamış. Peki şey... O bir... kadar düşünmüş, düşünmüş bu cevabı vermiş. Evet. O kadar düşünmüş, taşınmış bu cevabı vermiş. Peki şeyden ne haber? Nasıl terso bakan damayı da değil de. Bir... Pek fazla açılmıyor konu hale. belgelerinde de damatla ilgili o damattan bahsetmiyorum. Kabir başım damadından bahsededim. Ben öbür damada atlamıştım ama evet şey gelmiş bayağı iklimle ilgili filan da bilgiler varmış. Bakarız. Her şey yani param yani her şey ifşa olmuş. Nasıl bir bilgisayar kullanıcısıymış bu Berat Albayrak'sa da her şeyi yayınladıkları iddia ediliyorlar ellerindeki bilgisayarlardaki verilerden. Çok dikkatsiz bir bilgisayar kullanıcısı olsa gerek eğer doğruysa bu Ama demek. Göktürk birinin yörüngeye oturmasından sonra her şey değişecek herhalde bana sorarsan. İnşallah. Ee, peki Abdi İpekçi ödül töreni yapılıyor mu? O konuda bir fikrim yok. Yani Bir malumatım yok. Ha yok. Taner e, Aynı ödül şekilde o konuda da, da herhangi gibi bir bilgim yok. Bir malum maddum yok. Her Bildiğim gün, yerlerden sorsanız her... da bugün zaten sene sonra özetini hazırlıyorum. Kafam davul gibi. İstiyorsanız ben size hemen elimde getirdim ufak bir özet geçebilirim. <gülüyor> hayır, hayır, Emin misiniz? Mesela bu elimde Mart ayındaki yaşanmış olaylar var. Hünisef'in açıklaması hayır. var. Pakistan'da Luna Park saldırısı var. Suriye'de aç kalan çocuklara dair yapılmış olan Birleşmiş Milletler çağrısı var. Kalede tecavüze uğrayan çocuklar var. İpsala'daki göçmenler var. Didim'de ölen göçmenler var. Yunan Adaları'nın boşaltılması... Ee, Belçika'daki terör saldırısı, Ankara Kızılay'daki terör tamam. saldırısı, hepsi tek bir ayda olmuş ve bunları teker teker metin haline getirip senesonunda özetler getirmeye çalışıyoruz Olacak inşallah. O yüzden bildiğim yerden sorarsanız Mart ayından sonra söyleyeyim. Peki faciadan sağ kurtulan kızın babası ne açıklama yapmış? Adana, Hangi fagça? Fagçadan bol ne var? Evet, Alida ilçesindeki 11 kız çocuğunun da, arasında bulunduğu 12 kişinin yanarak öldüğü korkunç yangında yangın merdiveninin kapısı açıktı diye ifade vermesi için baskı yaptılar demiş. Kaymakamlık çalışanı. Yalan ifade versin diye. Evet. Altı çocukta şikayetçi olmamış. Biliyor musun? Dikkati çekmiş. Adana Lübarosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukatlar bazı dernek ve sanık avukatları hakkında çocuklara ifade baskısı yaptıkları gerekçesiyle baroda inceleme başlatılmasını talep edecekleri. Yani çok yani kızım yeğiyi yangın merdiveninin kapısı açıktı demesini söyledi. Avukat söylemiş bunu. Ben de avukata kızarak "Olan neyse kızım onu söyleyecek." dedim. Bu avukat benim kızımı yönlendirerek beyanını değiştirmeye çalıştı demiş. Çok ağır durumlar var yani. Efendim ama neyse ki bir iyi haber var. Cevvara'ya katil kişilik diyen kahraman büyük ağacı arayıp özür dilemiş hayır katil kişilik değildir Çage var ya, Sayın Çage var mı demiş acaba ne demiş şey <gülüyor> Küba Büyük Büyükelçisi Alberto Gonzales Kazals Küba'nın en büyük düşmanları bile böyle bir ifade kullanmadı demişti katil kişilik benim liseli gencimin yakasında göğsünde olmaz demişti Meclis Başkanı İsmail Kahraman bir diplomatik gaf olarak nitelendirilmişti ama mühim değil öyle Hall hall oluyor. Onun dışındaki haberlerimizden ne kaldı elimizde? Ona bakalım. Türkiye'nin e, Türkiye otellerinin %52 ile Avrupa'nın en düşük doluluk oranına sahip olduğunu tespit etmişler. E, 2017 dönemi daha da çetin geçebilir demiş. HDP'den Demirtaşı'n tutukluluğunun devamına karar verilmiş eş başkan ve zeydanla da görüşmesinin aynı odaya alınması talebini de e, Haker milletvekili Abdullah Zeydan'ın aynı koğuşa güvenlik gerekçesiyle reddedildiğini söylemiş yani <gülüyor> aynı kovuşta eş baş eş genel başkan olduğu partinin millet ile aynı koğuşa alınırsa güvenlik bozulurmuş. Ne diyorsun buna? O Bu bozulabilir. Hı? Bozulur değil Olaylara mi? karışmamaları gerekiyor. Ama Kimseye. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok net demiş Ayhan Bilgen de ama HDP Parti Sözcüsü ve kas milletvekili milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacağına dair daha önceki dönem tutuklanan ve uzun süre cezaevinde kalan Halk Partili Milliyetçi Hareket Partisi ve BDP'li milletvekillerinin Bağımsız milletin yaşadığı durumla ilgili anayasa mahkemesi kararı verdi ve çok net milletvekili yargılaması tutuklu olamaz diye net bir şekilde ortaya koymuş. O kararın gerekçesinde ifade edilen mevzuatta hiçbir değişiklik olmamıştır diyor. Bu arada otel demişken Pakistan'da e, Karachi kentinde 4 yıldızlı bir otelde sabaha karşı çıkan bir yangından bahsediliyor. 11 kişi ölmüş 75 kişi yaralanmış. Otel misafirlerinden bazıları yangından kaçabilmek için pencerelerden atlamış ve birbirlerine bağlanmış çarşaflarla aşağı inmeye çalışmışlar. Evet çünkü yangın çıkışı yokmuş. Çıkışı yokmuş. Genellikle yangın çıkışı yapılmıyor. Oklan'da da Dört yoktu. yıldızın nasıl o zaman otel e verebilir ki? Nasıl dört yıldızla olduğundan bahsedilebilir? Yani bu yıldızın bir şey yok mu? Bir kıstası yok mu? Şu sebeplerden ötürü dört yıldız veriyoruz. Mesela yangın merdiveni olmayan bir otele dört yıldız verilmesin. Yıldız verilmesin. Otel denilmesin. <gülüyor> Nasıl dört yıldızlı otel olarak geçebiliyor ki literatürde bu orası? Neyse. Ama o adı hoş. Otelin yangın güvenlik sistemi ve insanları tahliye edecek bir yangın çıkışı yoktu demiş. Hep böyle ters bakma sen de. Ha. Ben ters bakmıyorum canım. Terso bakan Hasan... eski e, Binali Yıldırım'da şimdi artık o da kendisi düz bakmaya başlamış ve gitmiş e, Moskova'ya doğru gidiyormuş. Evet Diyanet İşleri Başkanlığı da... Binali da... Yıldırım Moskova'ya. Ne? Evet orada ama rubleyle alışveriş yapacak biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Evet. Öyle mi? Şaka değil bu. Ruble. Ruble çalış. Dolar yok mu? Dolar yok. Neden? Dolar kullanmıyoruz. Evet. Yani, yani rubleyle kullanıyoruz. Bir diğer taraftan da işte Suriye'de altı günlük ateşkes çağrısı yapıldığı zaman Birleşmiş Milletler'de Çin ve Rusya'nın retosuyla karşı karşıya kalınıyor ve insanları artık Gıda kalmadı deniliyor. Halep'te yiyecek yemek yok diye evet, açıklama yaptık Birleşmiş Milletler. Ve Rusya ve Çin'in hayır ateşkes olmayacak oraya gıda gitmeyecek kararına herhangi bir şekilde sesini çıkaran da yok. Bunun üstüne üstlük Binali yıllarında gidip Moskova'ya işlerin daha güzel gitmesi için, ilişkilerin yumuşatılması için çeşitli temaslarda Yalnız da değil. çalışıyor. Yani oradan da e, belki de daha bir adım ileride ne, ne var? Ukrayna. Saksı'yı çalıştır. Ukrayna. Hayır. Kırım. Kırım. Münasebet. Şangay Şangay Şangay hiç bir diyor Ne olacak o zaman Türkiye'de mi ateşkes çağrısına şey diyecek? Evet. Hayır, ateşkes olmasın e, Halep'te diyecek. E, Türkiye o zaman Halep oradaysa, şimdi burada. Ne diyecek. olacak? Bir cepten alacak, diğer cebine mi koyacak? Ya da diğer cepten alıp öbür cebine mi koyacak? İlginç zamanlardan geçiyor Türk diplomasisi, özellikle yurt dışı politikası. Evet onu baskın oran da yazdı tarihte uzun süredir ilgileniyorum dedi dış politikayla yani şeyi bu zaten uluslararası ilişkiler profesörlüğü kendisi ve Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ile ilişkileri ve Orta Doğu politikası hakkında değerlendirme yaparken ben bu kadar e, uzun süredir izliyorum dış politikayı hayatımda sadece görmedim değil duymadım veya okumadım. ...Türk Dış Politikası'nın bu kadar kendisini... ...bataklığa batırdığı bir dönemi demiş. Ne olduğu belli değil. Ee, ve çok ayrıntılı Çizgi bir analiz yok. var. T24'te... Ağustos'ta mı çıktı yok. Evet, Ag... ee, yok. Cumhuriyet Gazetesi'nde... Yani, e... ...Kemal Göktaş'a verdi. Çok ayrıntılı bir... ...söyleşi var. Ee, hararetle... ...tavsiye edebilirim. Çok uzun yani... <Gülüyor> bir e, uzun ve ayrıntılı bir söyleşi öte yandan da e, Hasan Cemal bugün de şeyden bahsediyor işkence adı altında kaç gündür hapiste süründürlen Türkiye'deki gazetecileri Şahin Alpa 130 gündür hapiste 11 farklı sağlık sorunu 9 ayrı ilaç alıyor en büyük sorunu kitap derdi mektup yazması da mektup alması da yasak ee, Ahmet Altan, Mehmet Altan. Biri 76, biri 75 gündür hapiste. Kitap derdi, mektup derdi var. Dışarıdan kitap gelmiyor, mektup gelmiyor ve yazamıyorlar da. Nazlı alacak. 29 Temmuz'da tutuklanmış. İddia bile hazırlanmamış. gazeteci ve yazarlar cezaevlerinde tam bir tecrit hayatında bırakılıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'in Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergesinde 10 maddede durumun vahameti ortaya konmuş durumda. Aslı Erdoğan'ın felç riski olduğu, Ahmet Turan Alkan'ın olağan dışı kilo kaybı yaşadığı gibi sorunlar var sağlıkları konusunda. 146 gazetecinin ...hapiste oldu... üstü halin ilanından... ...beri... E, ...ve... E, ...tam bir işkence diyor... E, ...bu işkenceyi hapishanelerde... ...o kadar çok kişi yaşıyor ki demiş... ...Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk... ...Ayla Akat, Figen Yüksekdağ... ...Haluk Bayülken, Baluk, Baluken... ...Gültan Kışanak... ...Fırat Anlı ve tabi Cumhuriyetçiler Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadir Gürsel, Güray, Öz, Hakan Karatur, Han Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör. Hangi hukuk? Hangi özgürlük? Geçiniz işkencenin daniskası yaşanmakta demiş. Baskın oranında Erdoğan çıkmaz sokağa girdi. Manevra yapamıyor. Duvara çarpacak demiş. Murat Belge de 24'teki yazısında bir rektör seçimini düşündürdüklerinde dünya e, demokrasiye düşman bir davranış görülmüş işitilmiş bir şey değil diyor. Yok bile Cumhurbaşkanı'na yalnız Gülay Barbarasoğlu'nun adını vermişti. Ona rağmen başkasını e, seçti koydular diyor. Tayyip Erdoğan zihnindeki toplumu zora ve şiddete de başvurarak korumakta kararlı diye bitiriyor. Ben son bir soru soruyorum. Çıkmak üzereyiz. Evet geçtik destik bile ee, şeyin yeni rektörü Kemal Bey yanılmıyorsam Niğdepen bu amaç için ben katılımcı demokratik geleneklerini savunacağım demişti. Evet. Katılmadığı bir seçimden sonra seçilen bir insan olarak bu nasıl değerlendiriyorsun katılımcı demokratik gelenek meselesini? Katılımcı bir daha söyler misin? Katılımcı katılımcı dedim hatırlamıyorum ama demokratik geleneklerini sürdüreceğim Boğaziçi'nin demişti. Hmm, bilmiyorum. Katılmadığı bir seçimle şu anda kimsenin seçmediği bir insan olarak orada duruyor. Daha kötüsü de olabilirdi daha, diyenler var. Daha kötüsü de olabilir mesela. Van'ın özellikle eee Özel ilçesinde Demokratik Bölgeler Partili belediyeye kayyum olarak atanan kaymakam Serdar Karal görevden alınarak yerine ...Uluca Kaymakamı Ferhat Vardar Kayyum olarak atanmış. Yani Kayyum'a da Kayyum atanabiliyor. Evet. Yani aynı şekilde rektöre de rektör atanabilirdi. E, atanmış durumda zaten. Hayır. Yani, bu rektöre evet. de aynı şekilde üzerine olmadı bu yenisini getirelim diye aynı şekilde rektör atanmış olabilirdi. Bu rektör atanmış o kısımda hemfikirim sizinle. Ama üzerine bir tane daha atanmış olması ya da bir tane daha atanmış olması Ola gibi. Işte. Matruşka Bebekler gibi. Binali Yıldırım'a da buradan bir, bir gönderme yapalım. Matruşka bebekler gibi ilginç bir gelirken bize rubleyle satın aldı Matruşka bebek getirsin. Evet, ilginç bir eğitim ve öğretim hayatına doğru adım atabiliriz. Rektörler gibi. Bunun Rektörler. karşılığında yapılacak şey çok açık. Rektör bebekler dolar bozduracağız. Açık gaste. Ahmet İnselli Ufuk Turu. <Gülüyor> Günaydın Ahmet Günaydın. Günaydın Ahmet Bey Günaydın İtaleks olacak mı? İtalya'dan, İtalya'da da çıkış Avrupa Birliği'nden ee, Pek olacağı benzemiyor Çünkü İtalya'daki kriz e, Brüksel'deki Pardon, Britanya'daki kriz gibi değil e, Ayrıca e, Başbakan biliyorsun İtalya'da e, biliyorsunuz istifasının sorunu bu anayasa değişikliği referandumunda hayır çıkınca İtalyan Cumhurbaşkanı rica etti şu 2017 bütçe <gülüyor> görüşmeleri <gülüyor> evet. bitene kadar başbakanlığa devam et ondan sonra bakarız dedi. İtalya'da aslında diğer yerlerdekinden daha farklı bir bir gelişme oldu. Çünkü Demokrat Parti'nin, Merkez Sol Parti'nin eski Komünist Partisi'nden gelen ve Sosyalist Partisi'nden gelen kişilerin Merkez Sol'da buluştuğu bu Demokrat Parti'nin lideri Renzi'nin kendisinin gündeme getirdiği bir şey bu değişiklik, anayasa değişikliği. Ondan önce seçim sistemini değiştirmişti. 2015'te Renzi iktidarı gelirken şöyle bir vadide bulundu. Çok büyük değişiklikler yapacağız. Bu İtalya'nın önünü tıkayan kurumsal yapıyı ya bir tekme vuracağız. Çok büyük değişiklikler yapacağız vadile geldi. Avrupa'dan çıkacağız ve Avrupa, Avrupa tartışması olmadı zaten böyle bir şey. İtalya'da. Avrupa Birliğinden Çıkalım tartışması çok İngiltere gibi güçlü değil. İtalyan ligası bile pek Avrupa Birliğinden Çıkalım talebini yüksek sesle dile getirmiyor. İtalyanlar açısından Avrupa Birliğinden Çıkmak, İngilizlerin Avrupa Birliğinden Çıkma projesinin yanında herkes bunun büyük bir felaket olacağının farkında tabii ki. Ama şöyle bir şey oldu. Renzi 2015'te bir seçim sistemini değiştirdi Mayıs 2015'te. İtalya'da seçim sistemi nispi temsile dayalı. Dolayısıyla küçük partiler şeyde, mecliste birçok parti girdiği için tek bir partinin tek başına iktidar olması çok zor. O yüzden İtalya'da sürekli koalisyonlar kurulur biliyorsunuz. Evet, o meşhur yani. Evet, buna bir son vermek için Renzi İki turlu nispi temsil diye bir sistem getirdi 2 Mayıs 2015'te bu daha uygulanmadı önümüzdeki ilk seçimde uygulanacak ne demek iki turun nispi temsildi iki tur olmaz değil mi evet, normal olmaz şöyle birinci turda nispi temsil yüzde üç baraj küçük bir baraj nispi temsille seçim yapılıyor eğer bir parti Oyların, toplam oyların %40'ından e, fazlasını alırsa bu partiye e, otomatik olarak e, meclisin %55 sandalyesine sahip olma imkanı sağlanıyor. Bir, birinci turda. Ama hiçbir parti birinci turda %40'ı alamazsa o zaman birinci gelen, ulusal seviyede birinci gelen ve ikinci gelen parti bu e, birinci parti e, kontenjanından yararlanmak için yarışıyorlar. İkinci tur e, bu. Dolayısıyla e, bu sistem önümüzdeki dönemde biraz Yunanistan'da yapıldığı gibi, Yunanistan'da biliyorsunuz birinci parti ama yüzde otuz bile alsınız Yunanistan'da otomatik olarak elli milletvekiline sahip 50 oluyorsunuz. 50. Burada öyle değil. Yüzde kırkı geçmek lazım. %40'ı hiç kimse geçemezse de o zaman bu birinci ve ikinci gelenler arasında bir bu e, birinci parti olma e, şey diyelim, yani çoğunluk primi diyelim, çoğunluk primini almak üzere e, yarışacak Yani o zaman ikinci tura seçmenler kim birinci parti olsun e, oyu kullanacak. <gülüyor> bu sistem nasıl çalışacak bilmiyoruz daha. Ama bu tabii e, orta boy veya küçük partileri çok rahatsız etti İtalya'da. İkincisi bu e, anayasa değişikliğine gelelim şimdi. Anayasa değişikliği'nin e, sadece senato ile ilgili değil birkaç boyutu var ama esas senatoyu e, üzerinden tartışıldı. E, Renzi'nin söylediği bu sistem çok ağırışlıyor çünkü iki kameralı sistem yani senato ve millet meclisi eşit haklara sahip iki meclis biri asli meclis biri tali meclis değil ikisi de eşit haklara sahip iki meclis iki eşit kameralı sistem iki eşit meclis var. dolayısıyla bu tabi bir kere karar alma mekanizmasını çok yavaşlatıyor ve senato bölgeler bazında nispi temsile dayanıyor millet meclisi ülke bazında nispi temsile dayanıyor senato bölgeler bazında nisbi Temseden. Dolayısıyla senatoda çoğunluğu elde etmek daha zor. Her bölgenin çoğunluğu farklı olabilir çünkü. Dolayısıyla e, Renzi, e, Botski e, e, kanunu tabir edilen, e, bunu veren, e, öneriyi veren kişinin adıyla tabir edilen kanunu, e, kanunla anayasa değişikliği önerisinde bulundu. Bu geçti iki, iki şeyden de. E, iki Meclisten de e, Dolayısıyla e, Bu e, Senatoyu 315 kişiden 100 kişiye indir, indiren e, Bölge konseyleri e, Senato üyelerini Seçecekler doğrudan genel Oyla seçilmeyecek senato üyeleri Bölge konseyleri seçecek Her bölge bir belediye başkanı yollayacak Dolayısıyla buradan aşağı yukarı bir 20 tane Senato üyesi Bir bölgenin belediye başkanı Olacak Dolayısıyla bölgeler ayrıca doğrudan 70 bölge konseyleri takriben 74 senatör seçecekler. Bir de cumhurbaşkanına 5 senatörü atama hakkı veriliyor. Diğer taraftan dolayısıyla senato bir meclis gibi asli bir kurum olmaktan çıkıyor. Bu birincisi. Ama başka şeyler de var değişiklik içinde. Örneğin İdari mekanizmada il seviyesi, bizdeki il seviyesini Kaldırıyor Provencia dediğimiz şeyi kaldırıyor ee, Belediyeler var Bölgeler var ve e, Devlet var Merkezi devlet var Diğer taraftan 2000'li yıllarda e, İtalya'da yapılan ademi merkeziyetçi Reformların bir kısmını Geri alıyor Merkeziyet, Merkezleşme getiriyor Örneğin enerji, stratejik altyapı Ve sivil savunma konularında ee, devlete bağlıyor. Ee, bölgeleri, bölgelerden alıyor. Yerel yönetimlerden alıyor. Devlete bağlıyor. Diğer taraftan bölgelerin yetkileri konusunda e, millet mecl meclisin e, yasama yetkisi veriyor. Dolayısıyla e, meclis doğrudan bölgelerle ilgili yasama yapma veya onlar hakkında yasama yapma imkanına sahip oluyor. Bu tabii bölgelerin özelliğini biraz sınırlamak demek. E, ulusal meclis tarafından ve e, referandum biliyorsunuz İtalya'da referandum'a gitmek mümkün e, halkın istifisiyle e, referandum'a gitmek için gerekli sayıyı imza sayısını 500 binden 800 bine çıkartıyor e, ama bu diğer taraftan referandumun kabul edilme koşullarını yumuşatıyor şu anda referandumun kabul edilmesi için seçmen toplumun yüzde 50'sinin referandum'a katılması gerekli. Hmm. Burada ise şöyle diyor, son seçimdeki, son genel seçimdeki katılımın, e, e, katılım olursa geçerli diyor. Şimdi bu tabii bazen yüzde yetmişi bile çıkabilir. Evet. Yani hem yumuşatıyor gibi gözüküyor ama bazen yüzde de yani referandum hakkını sınırlıyor. Evet. Tabii bu bölgelerde ciddi bir tepki yarattı yaratmış Kuzey Ligası bunu Kuzey'in yani Roma'nın yeniden yetkileri ele geçirmesi olarak tanımlamış. Bu vilayet seviyesindeki e, i̇dari yapının kalkması Tabi bir dizi yerel e, küçük e, Bölgelerde il, Vilayet seviyesindeki siyasetçilerin e, Alanını ortadan kaldırdığı için Orada bir tepki var e, Senatoda e, Milletvekili e, senatör sayısının Azalması tabi Siyasi alanı Siyasi istihdam alanını daraltıyor Falan e, yani Renzi'nin e, burada e, Kendisinin <gülüyor> Şahsi e, girişimiyle yaptığı bir e, bir e, değişiklik Dolayısıyla e, istifa edeceğini önceden e, beyan etmişti son dönemlerde bu senat bu anayasa değişikliğinin geçmeme ihtimalinin yüksek olduğu görüldüğünde biraz e, sanki hayır çıkarsa da istifa etmeyecekmiş gibi bir hava yarattı evet. ama çok zordu. <gülüyor> Peki evet. her şeyi istedi ve her şeyi kaybetti diye yorumlar da çıkıyor rentsi hakkında. Çok hırslı. Evet. Her şeyi istedi bir bakıma söylenebilir. Yani reformların bir kısmı gerekli olabilir. Özellikle bilmiyorum. <gülüyor> Çoğu kişi bu senato ve millet meclisinin bu şekilde iki, iki eşit güçte meclis olmasının gereksiz olduğunu belirtiyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse ama bunu bu şekilde referandum hakkına, bölgelere her şeyi kattığı zaman tabii iş çok daha fazla karşısına insan alma anlamına geliyor. Renzi'nin bir de popüleritesi de son dönemde yıpranmıştı. Fazla otoriter olduğunu iddia edenler var. Dolayısıyla çok hızlı yükseldi e, fakat e, şu anda e, düştü ama tabii bu siyasetten çekileceği anlamına gelmiyor şimdilik. Seçim yapılacak mı yapılmayacak mı bilmiyoruz. Başbakanlık meclis içinde bir yeniden atamayla mı olacak yoksa erken seçime mi gidilecek bilmiyoruz. Ama tabi bu İtalya'daki bu gelişme e, Avrupa'daki e, e, istikrarsızlığı e, biraz daha arttı. Evet bankalarda da büyük bir düşüş gözlenmiş. Bankaların yani değeri. İtalya'nın bir İtalya'nın bir kırgan tarafı var. Yani Portekiz'in e, borcu e, gayri safi hasılasının %30'u ve e, Portekiz ciddi bir kemer sıkma politikasına maruz kaldı biliyorsunuz. Yunanistan'ın e, borcu e, gayri safi milli hasılasının %85'i e, bu öderemez bir borç. Orada bir küçük çok küçük çok marjinal bir borç hafifletme kararı aldı ee, Avrupa Komisyonu, İktisadi e, Koordinasyonu, Eurogrup e, dün. Ama çok e, belirli, çok büyük bir borç indirme şeyi değil. Biraz daha teknik kararlar aldılar. Küçük bir e, yeşil ışık da demeyelim de sarıya çalan yeşil <gülüyor> ışık yaktılar e, Yunanistan'a. Ee, İtalyan'ın borcu da gayri safi milli hastasının %135'i. Dolayısıyla İtalyan ekonomisi e, tabii üretim, sanayi kapasitesi falan açısından kıyas kabul etmez ama e, veri, e, borçlanma verisi açısından bakıldığında e, kırılganlığını anlıyoruz özellikle bankalar. Evet, bu İtalya'da tabii ciddi bir başka kriz de ekonomik kriz de yaratabilir. E, e, evet, yani bu sızlık İtalyanlar İtalya'da iktisadi dayanıklık siyasi krizleri hep sürekli yaşadığı için iktisadi yaşam siyasi krizlerden kendini arındırma yeteneğini kazanmıştır ama tabi bu istikrarsızlık bir gelecek ne olacağı endişesiyle beraber biraz da İtalya'da yatırımların yavaşlamasıyla e, krizi daha da arttırabilir. İtalya zaten hep biraz bu 3-4 devlet e, Avrupa Birliği içinde 3 devlet e, bir de İzlanda'yı katarsak 4 devlet bu 2008 krizinden çok büyük yara, yara aldı. E, İtalya'da onun hemen arkasından geliyordu hep listede zaten bu devletlerin arkasından geliyordu bu sırada. Evet. Peki bir de dün biraz da karanlıkta kalmış çok ilginç bir haber vardı. Azıcık değinme fırsatı buldu Gambiya'da. Gambiya'da beklenmedik bir şey oldu. Herkes diyor bu nasıl oldu? Evet. <gülüyor> ee, geçen perşembe günü başkanlık seçimleri yapıldı Gambiya'da ve bu burayı 1994'te darbeyle iktidara ele geçiren 1996'da Seçimle e, yeniden iktidarını pekiştiren ve ondan sonra da beşer yıllık aralarla düzenli seçilen <gülüyor> Gambiya Başkanı Yahya Canmah beklenmedik bir şekilde e, seçimi kaybettiğini kabul etti. E, ve e, yeni başkanın Adama Baro e, olduğunu muhalefetin muhalefet partisinin içinden gelen Adama Baro olduğunu kabul etti. Ee, Adama Barov e, Oyların tam e, şu anda e, Tam kesin sonuçlar galiba Daha belli değil ama büyük ölçüde Belli aradaki fark büyük çünkü Oyların yüzde 49.6'sını almış e, Devrilen kay, Seçimi kaybeden başkan Yüzde 42.6'sını almış Bir de üçüncü bir aday var e, İpdiler Partisi'nden Olup da ayrılan, ayrı bir parti kuran O da oyların yüzde 7.6'sını almış Seçim komisyonu ilginç bir şekilde seçim sonuçlarını açıklamak için toplandığı sırada toplantının ortasında e, toplantıya ara vermiş ve e, Cumhurbaşkanı'nın e, bu seçimi kaybettiğini ve rakibinin seçimi kazandığını ilan etmesini beklemiş. Bu da ilginç demek çünkü seçim komisyonu e, seçimleri var e, e, o kazandı deyip de sonra Cumhurbaşkanı hayır ben kazandım dese ne olurdu bilmiyorum. Ee, Gambia Senegal'in içinde Senegal'e gömülmüş biçimde nehir boyunca Senegal'e gömülmüş biçimde olan Senegal Fransız kolonisken Gambia İngiliz kolonisi olmuş. Dolayısıyla İngilizce konuşulan 2 milyonluk, 2 milyon nüfusluk 10 bin kilometre bir küçük ada. E, ada diyorum. E, ülke. E, ülke. Yani ada gibi gözüküyor. Evet. Film, çok haritadaki çizgi film gibi zaten o haritaların e, çizilmesi. Evet. ince uzun bir e, bir ülke. Etrafı Senegal'de ve e, sonunda da e, şey açılıyor, okyanusa açılıyor. Ee, i̇lginç bir şey e, Yani bu 800 bin Oyun hepsinin sayımı bitmemişti Benim okuduğum e, verilerde Ama ilginç olan e, Oy e, seçimlerin Nasıl yapıldığı Bu dünyada e, söylendiğine göre Okuduğuma göre dünyada yani e, Başka örneği olmayan bir seçim sistemi e, Şimdi 3 aday var Dolayısıyla 3 ayrı renkte e, Seçim e, şeylerine odalarına üç ayrı renkte bidon kutuda demiyorum bidon konuyor ee, Barovunki griymiş Jamanınki yeşil e, Kandyenki de e, mormuş ve seçmenler gelip bu bidonlardan birine bir bil atıyorlar ondan sonra da bil sayılıyor evet çok ilginç bu büyük ihtimalle e, okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir yerde bulunan bir e, seçim çaresi zannediyorum. Adaylar e, renk üzerinden tanınıyor. Dolayısıyla diğer taraftan bilge atılıyor. E, bu bilyeler e, Türkiye'de böyle bir şey yapmaya kalkacak o bilyeler mühürlü mü değil mi e, tartışmasıyla başlamamız gerekecek herhalde. Ama e, bir seçimlerde hile e, olduğuna dair bir e, şaiye olmadı. Zaten muhalefet kazandığı için de seçimin hileyle olması mümkün değil bir cephesiyle baktığımızda. Evet. Seçimlerden önce gerginlikler oldu. Hatta bazı e, kanlı çatışmalar oldu. Seçimler sırasında askerler bütün sınırları kapattılar. Neredeyse sıkı ilan edildi. İnternet Ama, kesildi. İnternet kesildi. Bu, bu da şeye yorumlanıyordu. Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını e, şimdiden belirledi e, diye yorumlanıyordu. Ve Böyle olmadı. Evet, Biraz evet. evvel dediğin gibi. Asıl şaşırtıcı olan seçimi e, kaybetmesi değil, kaybettiğini kabul etmesi oldu. Biraz istisnai bir durum. Olağan olması gereken şey istisnai durum. Böylece küçük bir demokrasi açısından e, küçük bir e, ileri adım e, atıldığını söyleyebiliriz. Evet, iyi bir haberdi. Bunun, bunun e, Gana'da e, ki insanların e, önümüzdeki dönemde yaşamlarını, özgürlüklerini çünkü öyle bir vaatle geliyor Hı. muhalif aday. Gambia'da. Evet. Gambia'da. Özgürlükleri genişletmek, refah seviyesini yükseltmek vaadi üzerinden geliyor. Bakalım göreceğiz. Eski bir koruma görevlisiymiş sonra da e, emlak komisyoncusu. Emlak, emlak kur. şirketi kurmuş, bayağı para kazanmış. Evet, zengin e, evet. İngiltere'ye gitmiş. İngiltere'den dönmüş. Bir koruma görevlisiymiş. Evet. Bir muhalefetten liderlerinden birisi de halen hapisteymiş. İlk iş onu çıkarması bekleniyor tabii. Evet, bir muhalif lider hapiste. Epey insan var hapiste. Evet. E, yani baskıcı bir rejim. Birden bire böyle demokrat gibi gözüküyor ama ciddi bir baskıcı rejimdi. Küçük olduğu için duyulmuyordu fazla sesi. Evet. Evet. Böyle. E, böyle. Peki. Yani herhalde burada bitirebiliriz. Evet. Türkiye Türkiye ile ilgili zaten siz e, yeteri kadar iç açıcı bilgiler verdiniz. <gülüyor> evet. Şimdi daha fazla insanların içini açmamıza gerek yok. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık Gaste Açık Bilinç güven güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. Mishka, good morning, good morning Mishka, good girl. You feel like singing this morning? You wanna sing, Mishka? You're gonna sing for us? Hello! girl. Good girl, Mishka. Günaydın Güven Bey, merhabalar. <gülüyor> Günaydın Güven Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün değişik bir giriş yaptık. Açık... Bilinç programına ve bir köpekle bir konuşma ve bir şarkı, köpekten bir şarkı dinledik Mişka adlı bir köpekten. Nedir konumuz? Evet, bugün konumuz konuşan köpekler. Daha doğrusu köpeklerde dil kapasitesi. Köpeği olan insanların köpekleriyle konuşmak hoşuna gidiyor. Elbette. Ee, peki ama köpeklerimiz gerçekten bizim onlara ne dediklerimizi anlıyorlar mı? Ee, köpeklerin en azından bir kısmı konuşarak bize cevap verme e, yetisine acaba sahip olabilirler mi? Bu konularda ilginç bir e, yazı e, yayınlandı. Science dergisinde yakınlarda 30 Ağustos'ta yazılıyor. E, Neural Mechanisms for Lexical Processing in Dogs e, başlığı e, yani e, e, dil e, leksikal e, işlemlemenin e, köpeklerdeki nörel mekanizmaları e, Macaristan'da yapılmış e, ve öncü niteliğinde bir e, çalışma e, Macaristan'da bir e, mukayeteli etoloji e, araştırma grubu diye bir grup var. E, Atlas-Loran e, Üniversitesi'nde. Bir e, de Macaristan e, Bilimler Akademisi'nin e, desteklediği bir ekip var. Onların yaptığı e, ilginç, güzel bir çalışma. Bu çalışmadan bahsedelim istiyorum. E, bunu, e, bu ye şimdi aktarıyor olmamızın şöyle bir de nedeni var ki, e, müzik algısının ee, i̇nsanlarda ve insanlar dışındaki Canlılarda evrimi Üstüne bir seri e, Planlıyorduk ta ne zamandır e, Değişik parçalarını Bir araya getirmeye çalışıyorduk Çünkü e, Çok değişik e, farklı alanlardan e, Farklı konuklarla e, Değişik yönlerine bakarak bu konuyu işleyeceğiz e, Bunun da Hazırlığını sonunda bitirdik Gelecek hastadan itibaren bir terslik O seriye Başlayacağız. Dolayısıyla genel olarak insanlar dışındaki hayvanlarda bilişsel kapasiteler konusuna böylece bugünden itibaren girmiş olalım. Evet araya, Şimdi bu, araya da birçok şey girdi tabi bu kayıtları düzenli bir şekilde girme fırsatımız da fazla Olamadı. Bu arada ben bir de şeyi sormak istiyorum. Etoloji derneği dediniz yani kuruluşu. Etoloji ne demek tam olarak? E, etoloji hayvanların ya da canlıların genel olarak e, kendi doğal ortamlarında e, yaşamlarını e, ve e, uyum mekanizmalarını bunların doğasını araştıran e, bir bilimsel alan belki e, biyolojiyle davranış bilimlerinin e, kesiştiği bir alan e, mukayeseli ya da karşılaştırmalı etolojide e, değişik canlı türlerini e, birbirleriyle karşılaştırarak e, araştıran e, etolojinin bir e, alt e, birimi şimdi e, evet. Şimdilerde daha e, heyecan uyandıran bir de nöroetoloji diye bir alt derim çıktı. Bu da e, canlıların kendi doğal e, ortamlarında yani laboratuvar deneylerinden ziyade aslında e, kendi ekolojileri içindeki e, davranışlarına sebep olan e, sinir sistemi mekanizmalarını araştırıyor. E, Macaristan'daki ekip de böyle bir ekip. Ve bir anlamda yaptıkları çalışma Şimdi birazdan detaylarına gireceğim Çok olağanüstü fikirler içeren Metodoloji olarak bir çalışma olmamakla birlikte Köpeklerde beyin görüntüleme Yapan, yapmış olan ilk nazir çalışmalardan bir tanesi Bu anlamda da büyük öncü niteliği var Şimdi Hayvanlarda Beyin görüntüleme çalışması Niye yapar insan Niye böyle bir şey düşünebilir ee, Şöyle bir sebebi var ee, İnsanlarda Olduğu gibi hayvanlar Bize Cevap verdikleri zaman Herhangi bir e, Uyaran karşılığında biz onlara Ya sen bu cevabı niye böyle verdin Ya da niye şöyle demedin e, Diyemiyoruz Bu şekilde bir e, Soru cevap yöntemiyle Deneyin sonrasında getirme e, imkanımız yok. E, beyin görüntüleme biraz bu anlamda e, bize neyi nasıl yaptıklarını ya da niye yaptıklarını anlatamayan e, hayvanların niye nasıl neyi nasıl yaptıklarını aslında anlamamıza e, anlamamızı sağlayan diyor diyorum. Bu köpeklerde de tam e, bu sebeple kullanılmış durumda. Şimdi önce şundan bahsedelim. Ee, köpeklerde ya da başka canlılarda insan dilini anlamak e, kendi başına bir konu e, insan dilini üretmek ya da kullanmak e, başka bir konu e, bu bizim girişte dinlediğimiz e, küçük ses kaydında Mişka isimli bir internet fenomeni haline gelmiş bir, e, köpek var köpek bu köpek bir şekilde insan seslerini taklit etmeyi diğer e, köpeklere göre e, çok daha başarılı bir şekilde becerebiliyor. E, mesela I love you ya benzer bir ses çıkartıyor, seni seviyorum diyor. Ya da I want mommy diyor, annemi istiyorum falan. E, şimdi e, bu işi yani insan gibi... E, sesleri taklit ederek çıkartma e, işini aslında köpeklerden çok daha iyi yapan, yapabilen canlılar var. En başta değişik papağan türleri e, geliyor. E, fakat bu hayvanların e, seni seviyorum demeyi mesela becer, demeyi becerebilmeleri aslında e, ne söylediklerinin farkında olduklarını bunu bilerek isteyerek e, bir insanın söylediği biçimde ...söylediği... E, ...anlamına gelmiyor... E, ...belki bunu bu şekilde ezberlediler... ...böyle bir ses çıkartabiliyorlar... E, ...bundan ibaret... ...olabilir... E, ...ama belki... ...dil anlama konusunda... ...bizim düşündüğümüzden daha ileride bir yerde de olabilirler... E, ...köpekler... ...nitekim bu Science Derbisi'nde... E, ...yayınlanan... E, ...çalışma da... ...biraz böyle bir e, sonuca ulaşıyor... E, Köpeklerin ya da diğer canlıların insan türü sesler çıkartmasını değil, insan konuşmasını ne derecede anlayabildiklerini aslında araştırmaya çalışıyorlar. Şimdi şu biliniyor, köpekler ile insanların en az 30 bin senelik bir mazisi olan çok yakın bir ilişkisi var. Birbirlerine yoldaşlık etmiş. ...iki türden bahsediyoruz... ...uzun kuşaklar... ...binlerce yıl boyunca... ...köpeklerin evcilleşmesi... ...bu süreç içinde... ...insanların... ...hayatına... ...bir hassasiyet... ...kazanmaları sonucunda... ...bin kelimeye kadar çıkan... ...bir kelime önce söz konusu... ...yani bazı e, köpekler e, yeterince e, bir öğretim sürecinden geçerlerse bin kadar kelimeyi e, nesneyle eşleştirmeyi beceriyorlar top dediğiniz zaman e, topa tas dediğiniz zaman tasa mesela gidebiliyorlar bin kelime tabi az bir e, küçük bir daha azıcık değil ne yani, diyorsunuz e, yani benimki de bin kelime falan işte zaten en fazla ben sizin bin kelimeden fazla olduğuna eminim ama bin kelimelik bir olmayan pek çok insanla her gün yolda karşılaşıyoruz. Evet. Ya da hayatı idame ettirmek için belki işte o kadar bir yetebiliyor. Fakat tabii kelimeyi nesneyle eşleştirmek kendi başına dil anlama anlamına gelmiyor. Yani dilden bahsettiğimiz zaman kelimeleri anlamak ya da ezberlemenin ötesinde dil bilgisi ya da gramerden yani sentaksdan söz etmek mümkün. Daha sonra bu dilin küçük parçalarının bir araya gelerek anlamlı bir cümleyi nasıl oluşturduğu genel olarak anlam ne şekilde tezahür ettiğini çalışan semantik denen dil biliminin ikinci bir alt dalı var. Fakat bunların ötesinde bu köpeklerle olan çalışmada da aslında önemli olan pragmatik denilen bir başka alt alan daha var. Yani gramerden de, semantikten de farklı olan, e, dilin kullanımıyla ilgili olan bir alan. Şöyle bir örnek vereyim. Siz mesela e, sen ne kadar akıllısın öyle diye bir cümle kurarsanız bu e, gramer açısından e, doğru dizilmiş. E, dil bilgisi açısından e, bozuk olmayan bir cümle. Ee, anlamını da biliyoruz. Sen ne kadar akıllısın öyle bir, bir şey söylüyorsunuz. Fakat pragmatik e, denen e, dil bilimin e, lingüistliğin alt alanı e, şunu da e, söylüyor. E, her ne kadar bu cümlenin ne anlama geldiğini biliyorsak da bu cümle ne şekilde, hangi bağlamda, nasıl kullandığımıza bağlı olarak aslında değişik anlamlarda içerebilir. Siz ee, köpeğinize ya da başka bir insana e, olumlu bir tonlamayla sen ne akıllısın öyle dediğiniz zaman bir övgüde bulunuyorsunuz ama başka bir tonlamayla mesela sen ne akıllısın öyle derseniz e, belki kızgınlık belirtiyor da olursunuz olabilirsiniz hatta te olarak. tehdit bile yani belki ha evet hatta yani akıllı ol falan bilmiyor e, evet. ya bizim ülkemizde sıkça e, bu, bu, bu açık seçik bir tehdit. E, Pragmatik bu bununla e, ilgilenen bir e, dil bilimin alt alanı. E, bu çalışma da aslında tam e, pragmatikle semantik arasında bir noktaya temas ediyor ve şuna bakıyor. Biz köpeklere, köpeklerle konuşurken, onlara bir şeyler derken konuşuyoruz. E, Köpekler buna bir cevap veriyorlar. E, kayıtsız değiller. Yani kediler mesela sanki daha kayıtsız gibi. E, her çağırıyoruz gelmiyorlar işte. Kırk yıldır belki filan. Halbuki köpekler çok daha e, bizimle söylediğimize cevap vermeye çok daha meylliler. Fakat e, köpeklerin verdiği bu cevap. Biz insanların e, dilsel iletişim çabalarına verdikleri bu cevap. Kelimelerin anlamları üzerinden mi yoksa e, entonasyon yani bizim kelimeyi söylerken yaptığımız tonlama üzerinden mi oluyor? E, şu oluyor olabilir biz köpeklere e, işte, akıllı kızını güzel kızını falan gibi sözcükler söylüyoruz fakat aslında bu sözcüklerin anlamının belki hiç önemi yok. Nasıl söylediğimizin önemi var. Tatlı bir tonlamayla söylediğimiz müddetçe köpekler memnun oluyorlar ve buna olumlu tepki veriyorlar. Bu tonlamayla ama her ne desek hatta hiç anlamı olmayan sesler de çıkarsak yine aynı tepkiyi belki vereceklerdi köpekler. Bu çalışma bunun böyle olmadığını iddia ediyor ve şunu öne sürüyor. Köpeklerin beyinlerinde neler olup bittiğine bakarak e, şunu görüyormuş diyorlar e, köpekler kelimeleri nasıl tonladığımıza tepki veriyorlar evet yani olumlu ve tatlı bir tonlama onlarda bir memnuniyet yaratıyor fakat kelimelerin ne anlama geldiği de daha doğrusu hangi kelimelerle onlara hitap ettiğimiz de e, önemli oluyor e, yalnızca tonlama üstünden değil tonlama artı anlam üzerinden e, köpekler bizi anlıyorlar e, bu sonucada nereden e, varıyorlar? Köpekleri MR cihazlarının içinde e, işte epeyce uzun bir süre sessizce ve hiç e, kafalarını oynatmadan, e, gerçi oynatmasınlar diye bir şekilde de bağlıyorlar ama e, MR cihazının içinde e, özellikle çok gürültülü ve küçük klostrofü bir yaratabilecek türlü bir yer e, 3-5 dakikadan fazla kalabilmek kolay bir iş değil. Bunu yapacak şekilde köpekleri eğittikten sonra köpeklere 4 farklı uyaran türünde sesli uyaranlar veriyorlar. Nedir bunlar? Olumlu yani övgü içeren kelimeler ya da nötral kelimeler. Yani işte akıllı kızım dediğiniz zaman örgü içeren bir şey söylemiş oluyorsunuz. Herhangi başka bir şey söylediğiniz zaman sandalyenin bacağı derseniz evet. alakası olmayan nötral bir şey söylemiş oluyorsunuz. Bir de bu söylediğiniz e, sözcükleri e, olumlu bir tonlamayla tatlı bir entonasyonla köpeği sever gibi ya da nötral bir entonasyonla işte, haberleri okur gibi mesela söyleyebiliyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman dört farklı e, kombinasyon ortaya çıkıyor ve bu çalışma şunu göstermiş. Ee, köpeklerde hem anlam itibariyle olumlu bir sözcük hem de olumlu bir tonlama bir araya geldiği zaman köpeklerin beynindeki e, mükafat sistemi diye adlandırılan ve köpeklerin memnun olduğu mutlu oldukları zaman e, aktivasyon gösteren e, bölge e, mezolimbik dopamin e, sistemi deniyor buna özellikle aktive oluyor. Ee, i̇nsanlarda da böyle bir e, mükafat merkezi var. E, biz de memnun olduğumuzda, iyi bir şey duyduğumuzda ya da bir parça çikolata yediğimizde e, bu sistem harekete geçiyor. E, etolojinin kıyaslamalı olması biraz da aslında mesela böyle bir şey. E, bu sistemin e, köpeklerin beyninde nerede olduğunu e, tespit ettikten sonra... Bu sistemi en çok aktive eden yani köpekleri dolayısıyla köpeklere e, sen e, şu zamanda mı daha mutlu olursun bu zamanda mı diye sormaya gerek bırakmadan onların beyinleriyle verdikleri cevaplara bakarak e, entonasyonun ötesinde kelime anlamlarının da daha doğrusu hangi kelimelerin seçilmiş olduğunun da önemli olduğunu gösteriyor. E, çalışmanın ana fikri bu. Benim bildiğim kadarıyla Science dergisinde işte dünyanın en prestigi dergilerinden bir tanesi yayınlanmış köpekler üstüne beyin görüntüleme ile yapılmış ilk çalışma Atilla Andik diye bir araştırmacı ve onun ekip arkadaşları tarafından 6 kişi tarafından yapılmış bir çalışma Şimdi biraz da şundan bahsetmek isterim. Bu çalışma çok ses getirdi. Bir hayli olumlu tepkilerin yanı sıra. Fakat olumsuz tepkiler de oldu. Yani kuşkuyla yaklaşan insanlar da oldu bu çalışmaya. Kuşkuyla yaklaşanların kuşkuların aynen kaynaklanıyor. Biraz da buna bakalım. Yani bir çalışmanın. Science gibi bir dergide yayınlanmış olması bile doğrudan öne sürdüğü şeylerin doğru olduğunu göstermiyor. Tam buna geçmeden ben bir şey sorabilir miyim? Yani bu entonasyon meselesi çok ilgi çekici göründü bana sizin gönderdiğiniz videoyu da seyrederken yani çok hoş bir tonlamayla söylerseniz bile içi boş diyebileceğimiz bir anlama karşı yanmıyor. Bir cevap yanmıyor köpeklerin algılama nöronlarında filan. <gülüyor> Doğrusu evet. çok çarpıcı bir bulgu diye. Yani boş lafa kanmıyorlar köpekler diye de bir sonuç çıkabiliyor yani. Benim için şaşırtıcı ve sevindirici oldu. Evet. Öyle şaşırtıcı bir tarafı var. Doğru olmasa zaten Science gibi bir dergide bu çalışmanın yayınlanması imkansız olurdu. Bu konuda ben de aslında çalışmanın doğru bir yere temas ettiğini ve doğru bir iddiada bulunduğunu düşünüyorum. Fakat belki buradan çıkartamayacağımız ya da çıkartmamamız gereken sonuç ...köpeklerin aslında insanlar gibi e, dil anlama yeteneğine sahip oldukları. Buradan da neyi kastediyorum biraz e, onu açıklamaya çalışayım. E, köpeğinize e, hangi sözleri e, onu överken ya da severken söylüyorsanız... E, ...çok belli ki e, köpekler bu e, sesleri kayıt altına alıyorlar ve hafızalarında yer ediyor. Bu sözlerle yeniden kendilerine hitap ettiğiniz zaman mükafat merkezleri en çok aktif oluyor. Ee, hiç duymadıkları boş sözlerle ya da anlamsız sesler çıkartarak ama iyi bir, olumlu bir tonlamayla hitap ederseniz e, aynı şekilde memnun olmuyorlar. Dolayısıyla e, bir tek nasıl hitap ettiğimiz değil köpeklere, ne dediğimiz de önemli. Bu anlamda anlamın e, yani leksikalitenin e, entonasyonun yanında önemi var. E, bir de çalışma şunu göstermiş onu da ekleyeyim. E, aynen insanlarda olduğu gibi e, seslerin anlamına e, köpeklerin beyinlerinin sol yarı köylerindeki e, nöron devreleri entonasyona ise yani olumlu ya da nötrel ya da olumsuz entonasyona ise Sağ yarıklarlarındaki e, nöron devreleri cevap veriyor. İnsanlarda da aynı böyle. Yani kelimelerin anlamlarının işlenmesiyle e, entonasyonun işlemlenmesi e, farklı yerlerde yapılıyor ve insan beynindeki mekanizmayı bir şekilde yansıtıyor bu köpeklerde. E, bu da ilginç bir bulgu ve ancak beyin görüntüleme ile ortaya çıkartılabilecek bir bulguydu. Fakat belki bu çalışma şunu göstermiyor. Ee, siz köpeklere övgü sözcüğü olarak sıkça söylediğiniz sözcüklerden başka bir övgü sözcüğüyle hitap ederseniz ve olumlu bir tonlamayla hitap ederseniz köpeklerin mükafat merkezinde bu aktivasyonu göremeyeceksiniz. Çünkü e, diyelim hep akıllı kızım akıllı kızım diye köpeğinizi sevdiniz ama mesela Zeki kelimesini hiç hayatında duymadıysa bu köpek siz ona zeki kızım dediğiniz zaman e, zeki kelimesi bir anlam ifade etmeyecek e, köpek için çünkü burada e, insanın e, dil kapasitesi anlamında değil dil kapasitesinden belki bahsetmiyoruz köpeğin duyduğu kelimeleri kodlaması ve bunları hatırlaması. Ee, bu kelimeleri olumlu ya da olumsuz olarak kategorize ederek hafızasında bu şekilde saklaması söz konusu. Ee, yani e, hatta belki şuda mümkün. Ee, siz köpeğimizi e, doğduğu andan itibaren hep akılsız kızım, akılsız kızım diye ama tatlıcık onlamayla seviyor olsanız akılsız kelimesini. Belki köpeğiniz bir övgü sözcüğü olarak kodlayacaktı ve ona akılsız kızım diye hitap ettiğiniz zaman memnun olacaktı. Bu da köpeklerle insanlar arasındaki bir farkın belki altını çizmek açısından önemli. Çünkü bir çocuğa bunu yaparsanız eninde sonunda e, dil yetisini siz ona öğretmeseniz de kendi başına öğrenecek olan e, çocuk e, size gelip ee, ...baba niye bana beni akılsız kızım diye seviyorsun, akıllı kızım demen lazım değil mi sorusunu soracaktır. Köpekler bu soruyu hiçbir zaman sormadan e, hayatlarının sonuna kadar yaşıyor olabilirler. E peki tamam insanlar köpekler arasında da bu kadar bir fark olsun. Ee, parantez içinde de ekleyeyim bu konuda... E, en açmış olan, çalışmaları yapmış olan dil bilimci açık gazetede de sıkça ismi geçen Noam Chomsky'dir. Evet. E, i̇nsanlarda doğuştan bir dil öğrenme ya da dil edilme sistemi olduğunu, Language Acquisition Device diye isimlendirdiği bir beyinde e, bir devreler sistemi olduğunu ve bunun sayesinde insan yavrularının e, özel bir eğitme ihtiyaç e, göstermeden dilin e, pratiğinin yapıldığı herhangi bir ortamda yalnız bulunmakla kendi başlarına e, öğrenebildiklerini ve e, her insan yavrusunun her dili öğrenme yeteneğine yani böyle bir evrensel yeteneğe sahip olduğunu e, uzun yıllar boyunca anlatmış ve e, savunmuş bir e, kişidir. Bu anlamda siz dünyanın herhangi bir yerinde doğmuş bir bebeği herhangi bir dil komünitesinin içine koyduğunuz zaman bu bebek kendiliğinden o dili öğrenen ve o dilin o dili kullanan bir yetişkin haline geliyor. Köpeklerde bu söz konusu değil. Bu aradaki belki çizmemiz gereken, altını çizmemiz gereken fark bu. Öte yandan fakat köpeklerin dili hiç bir insan diliyle hiçbir alakası yok. İddiası da bence bu çalışmayla kürütülmüş oluyor. Evet. Hem beyinde anlamla entonasyonu ayırt eden mekanizmaların insanların beyinindekine benzer bir şekilde yer almaları hem de tonlamanın ötesinde ne dediğinizin hangi kelimeleri kullandığınızın da köpekler için önemli olduğu. Böyle çığır açıcı bir şekilde 30 Ağustos itibariyle önümüze serilmiş durumda. Evet bitirirken de bu bir dizinin de başlangıcı sayabileceğimiz bir program oluyor değil mi? Onu da söyleyeyim isterseniz. Evet müzik algısının evrimi yine biyolojide ve etolojide çok ilgi çeken bir konu. Bu seriye gelecek haftadan itibaren... Başlayacağız. ilk programda ben bir giriş e, yapacağım. Genel çerçeve açısından gelecek hafta. Ardından e, işin müzik kısmını e, programcılarımızdan arkadaşımız Hande Akkan anlatacak. Daha sonra müzik e, algısına imkan tanıyan e, zamanlama mekanizmalarını e, Özlem Çevik ve Fuat Balcı anlatacaklar. Arkasından yine programcımız Muzaffer Çorlu'nun. E, insanlarda e, evrim, e, müzik bilişiminin evrimini e, anlatacak. Daha sonra da Esra Mungan e, konumuz olacak. O da müzik bilişimi konusunda çalışmaları olan birisi. E, araya bir takım gündem dolayısıyla başka programlar girebilir. Bir parantez açmamız gerekebilir. E, ben bir yeni yıl özel programı yapıp yeni yıl için kendimize verdiğimiz ama tutamadığımız sözler Konusundaki son bilimsel çalışmaları mesela 2017'nin ilk programında aktarayım diye düşünüyorum. Fakat bu seriye sonunda yaklaşık bir senedir parçalarını bir araya getirmeye çalıştığımız bir seriydi. Gelecek hafta başlıyoruz. Daha da bu seri bittikten sonra da daha önce de bahsetmiştim. plasebo etkisi ve alternatif ve tamamlayıcı tıp kuramları ve pratikleri üzerine bir başka seri yayına gelecek. Şimdilik planlarımız böyle. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bu konuları ee, konuşmaya devam edeceğiz. Müzik, müzik algısının evrimi e, konusuyla buluşmak üzere. Buluşmak Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Hoşça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 şekilde de bitiriyoruz açık gazeteyi bugün. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkası da.